Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Selda Aytekin'e teşekkür ederiz. İyi günler ee, Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, Dünya Mirası Adalar programında Asu ve ben Alp Orçun. beraberiz. Asu Akşayı. Evet. Merhabalar. Ee, biraz önce destekçimizin adını duydunuz. Biz ayrıca Teknik Masa'da Selahattin Çoluk'a da her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Destekçimizin adını duymamış. Ha destekçiyi duydular. Se doğru. Duydular. Tamam. Aytekin. Doğru. Ee, Şimdi Şimdi bir de konumuz olacak biraz sonra. Bugün bize bugünkü programı yapma ilhamı veren konu hafta sonunda adaların bayramda. haliydi. Hafta sonu ve bayram, yani o 9 günlük bayramda adaların haliydi. O konuda görüşeceğiz. Fakat bu konu buna girmeden önce ülkemizin doğal mirası koruma konusundaki bir e, açığını daha konuşursak. Hatta da sözün o kaybını belki de. Hasankeyf'e dün su verilmeye başlandı. Evet. Yani e, dünyanın sayılı e, tarihi miras alanlarından biri olan Hasankeyf e, bir süre sonra sular altında kalacak. Tabi bu büyük bir kayıp. Bunu e, böyle görüyoruz ve bir de yine hatırlamak istediğimiz bu adalardaki durum dolayısıyla bir kere daha hatırlamak istediğimiz e, dünya çevre günüydü 5 Haziran'da. Bu 5 Haziran'daki dünya çevre gününü ne yazık ki biz kutlayacak halde değildik. Çünkü demin de söylediğimiz gibi adalarımız e, bir çevre katliamı ile karşı karşıya kaldı. E, aslında bugün yani bu konuların hepsini böyle değen bir İyi bir turizm planlaması, nasıl çevreyi evet. destekler, iyi evet. bir çevre için uğraşabilir, evet. değil mi? İyi Aynı bir kalkınma bunlar. için uğraşabilir, Aynı bunları nasıl koruma sağlanabilir, bunlar nasıl birbiriyle bağlantılıdır? Evet, evet. Ee, yani adalarla ilgili nasıl olsa daha konuşacağız fakat 16 bin nüfuslu adalara bayram süresince 140 bin ziyaretçi geldiği konuşuluyor. Bu vapur e, biletlerinden e, alınan rakam. Ayrıca normalde 45 ton olan günlük çöp miktarı 140 bin tona çıkmış. Bu 9 günlük tatil süresince günlük. Şimdi bütün bunları e, bir turizm uzmanıyla konuşacağız. E, Hüsnü Gümüş e, zannediyorum hattımızda. Evet buradayım. Merhaba. E, Merhaba. Şimdi, Merhabalar Hüsnü Bey. Merhabalar hocam. Şimdi 1971'de Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra 73 ile 2005 arasında Turizm Bakanlığı'nda çalıştı. Bu arada merkezde de çalıştı oldu ama çok uzun süreler özellikle Almanca konuşan Avrupa ülkelerinde turizm teşekkillerinde, turizm tepsilciliklerinde bulundu. 2005 yılında emekli olduktan sonra da şimdi danışman olarak, serbest danışman olarak ve turizm yazarı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda Dünya Turizm Yazarları Derneği üyesi. Dolayısıyla uluslararası ilişkileri hala sürüyor. Şimdi e, merhaba Hüsnü. Adaların merhaba, hali... merhaba. Adaların, adaların halini e, konuştuk daha önce. Zaten bütün e, yayın organlarında da dile getirildi. Fotoğraflarıyla, gelenlerle, gidenlerle. Ne diyorsun bu hali? Bu nasıl olur? De yani bu tabii şimdi önce selamlıyorum bütün izleyici dinleyicilerimize. Güzel bir program olacağına inanıyorum sizlerin de katkısıyla. Şöyle diyelim yani az önce de baştan girerken söyledik yani iki tane temel konu var. Çevre ve turizm. Neticede hepimizin bir çevre hobisi, çevre zevki olması gerekirken bu zevki neredeyse çevre korkusu haline getiriyoruz. Çevre fobisi mi diyorlar bunlar fobiya mı diyorlar yani o hale getiriyoruz. Turizmde de aynı şekildeyiz yani turizm zevkini hı hı. turizm hobisini bir turizm korkusu haline getiriyoruz. Bu aşırı turizm denen veya turizm, aşırı turizm olarak tanımlanan olaylar nedir? Böyle bir kavram var galiba değil mi aşırı turizm diye? Evet aşırı turizm, over turizm hı hı. E, olarak geçiyor uluslararası e, tanımlamalarda. Böyle bir kavram var ve dünyadaki pek çok şehir bundan kaçmaya çalışıyor. Yani daha önce ufak yörelerde, küçük yörelerde, adalar da bundan kaçmaya çalışıyordu. Şimdi büyük şehirlerde bundan kaçmaya çalışıyorlar. Ama bu o kadar hassas bir denge ki yani turizm zevkini turizm korkusu haline getirmeden ve hem ziyaret edilen yerlerin mutlu olacağı, mesela sen adalarda söyledin, 16 bin kişi, 140 bin kişi, mi mutlaka her iki tarafın da mutlu olması mümkün değil. İşte bir ara şey bulunması, yani yönetilmesi gerekiyor aslında sürecin değil mi? Hem ziyaretçinin, hem de yerel evet, halkın, evet. hem esnafın, yani bir hem doğanın, adaların, evet. hepsinin birden aslında bu süreçten e, kazanımlı ya da iyi çıkacağı, daha doğrusu Hı -hı. E, mutlu çıkacağı bir herkesin yararına olacak bir formül Tüm için. Evet. evet, bir aslında. Evet, yani turizm zevki dediğimiz bu zaten. Hı hı. Turizm dediğimiz bu e, Alp diye hitap artık e, çok iyi hatırlar hı hı. Biz e, Kızılcavam'da Soğuk soğuksu Milli Parkı'nı planlarken O zaman e, Amerika'dan gelen Kişiler vardı Bize ta, e, levhalar yazdırırlardı İşte çöplerinizi atmayınız Düzgün park ediniz Bu hı hı. tür böyle uyarı levhaları yazar, hı hı. Yazardık O zaman başımızdaki zekayı ve yazardı ki 20 sene sonra biz bu levhaları Yazmayabiliyorsak işte o zaman hedefimize ulaşmış olacağız derdi. Evet ya. ama biliyorsunuz e, Facebook sayfamızda da paylaştık. Venedik e, yeni bir kampanya yaptı. Enjoy yani Venedik'i iyi yaşayın hmm. diye bir iletişim Heh, kampanyasında evet, evet. 12 tane kural koymuşlar. E, bütün ziyaretçileri bu kurala uymasını bekliyorlar. Hmm. Onlar içinde çok basit şeyler var. İşte diyor ki e, Venedik bir sanat şehridir. Yüzme şehri değildir. Şehrin içinde çortların, mayolarınızla dolaşmayın. Yani yüzeceksiniz, plaja evet, gidin evet, diyor. Işte, yani... e, meydanda e, yeme içme yapmayın. Orada lokantalar var. Yemek yiyeceksiniz. Oralarda yiyin. Aslında çok basit kurallar. Demek ki yani bu kuralları da koymak gerekiyor. Yani... Tabii koymak gerekiyor. Yani neticede bu öyle bir denge ki e, bunu e... Ziyaret edilen yeri de gidilemez yer haline getirmek yine uluslararası literatürden no-go destination durumlarından birine düşürmemek lazım. Ama adaların Bizce böyle bir tehlikesi yok çünkü adalar aslında düşünürseniz İstanbul gibi bir mega yani hani büyük bir bölge kapsamındaki 17 milyonluk mega bir şehrin dibinde çok kolay ulaşılabilen günübirlik turizm anlamında çok büyük bir baskı altında. Yani burada bir gelmeme, gitmeme filan gibi bir durumdan hmm. ziyade bu mutlaka gelecek insanların, ziyaretçilerin bir yönetiminin hmm. yapılması ha, gerekiyor. Bu bir, bir yönetim meselesi bu. Yani hı hı. adanın toplanıp esnafla birlikte, belediyesiyle birlikte, muhtarlarıyla birlikte toplanıp bu işi organize etmesi meselesi. Evet. Evet. Merkezi yani, yönetimi, çünkü... pardon, söyle. Dinliyorum. Ha, merkezi yönetimin de burada yapacağı şeyler var mı? Böyle yani hazırlıklar var mı? Yani tabii bu meselesi. Yani... Evet. E... Turizm eğitimi dediğimiz şey sadece okullarda turizm okuyan insanların meselesi değil, turizme katılan herkesin meselesi. Hı hı. Yani gittiğin yerden çok eski bir tabirle turist gibi dönmemek meselesi. Hı hı. Yani oraya sen söyledin. E, kusura bakma sen de hitap edin Ya ama. tabii sen diyeceksin dost. <gülüyor> <Çıklığında gülüyor> numara mı yapalım? <gülüyor> evet. Ondan sonra yani 145.000 bin 145 ton Çöp bırakıp ayrılmak meselesiyle gittiği yeri de işte bu bir turizm bilince. Yani orada nasıl ben e, kendi keyfime de kendi turizm zevkimi çıkarabilirim ve gittim yere de nasıl yük olma. Bu eğitimleri tabii merkezi yönetimin çeşitli şekillerde televizyonlarda, radyolarda. Programlarda vermesi lazım. Evet, yani İnsanları anlatması lazım. Yıllardır biz yani bir turizm ülkesiyiz aslında düşünürseniz. Ve bu turizm politikamız ve yönetim şey, deneyler, çeşitli politikalar. Yıllardır çeşitli modeller belki deneniyor ama bir taraftan da İstanbul çok göç alan, Nüfusu sürekli değişen yani aslında bu bitmeyen bir süreç. Yani evet. bu turizm bilinci işte turistin bu konularda daha şey olması bilinçli olması filan. Yani bunlar çok derin şeyler süreçler. Bir taraftan acil yapılması gereken şeyler evet, var. Yani, Değil mi? Ee, evet yani. yani sosyal medya paylaşımları bu anlamda çok önemli. Şimdi mesela yani. bu şeye bakıyorduk yani günübirlik ziyaretçileri özellikle yönetmek için stratejiler neler olabilir? Hı. Ee, Bugüne değişik... kadar bunlar üzerinde durulmadı. Yani Türkiye'nin turizm konusundaki bütün propagandası, yayını, bilgilendirmesi her neyse hepsi Türkiye'ye daha fazla turist geleceğini, Türkiye'nin çeşitli güzelliklerini gelip acaba o güzellikleri görebiliyorlar mı? Yani geliyorlar geldikleri kadar eğer siyasi şartlar uygun olursa zaten esas e, gelip gelmeme nedeni de o oluyor. Ondan sonra geliyorlar da onları görebiliyorlar mı çoğunluk olarak? Değil mi Hüsnü? İşte bu bu, bu planlama, bu yerel yönetimlerin yapacağı bir planlama. Merkeze görev düşmüyor mu burada? Sosyal medya sitelerinde bunlara çok önem verecek. Yani sosyal medyaya girdiği zaman bir insan adalara gelmek için, Sinova gitmek için, bir yere gitmek için ne yapacağını çok iyi bilecek. Yani adalar diyelim ki bir mevsimde 100 bin kişi kabul edebiliyorsa, 1 milyon kişi kaybedebil, kabul edebiliyorsa bunun planlamasını işte yerel yönetimin çok güzel yapması Hı -hı. lazım. Hı -hı. Yani, merkezi yani yönetime zaman... görev düşmüyor mu orada hiç? Yani merkezi yönetim ne yapabilir? Yani mesela merkezi yönetim derken işte mesela bakanlık, bu bayram süresince e, e, adalara gelen vapurlar ücretsizdi. Heh, Şimdi yani aslında tabii vapurların ücretsiz olması iyi bir politika olabilir ama adalar özel bir yer. Hı -hı. Yani adalar korunması gereken bir yer. Dolayısıyla yani adalara vapurlar ücretsiz mi olmalı? Hı -hı. Yoksa farklı politikalar mı olmalı? Yani belki merkezi hükümetin Hı -hı. ne yapacağı i̇şte derken yani e, belki büyükşehir belediyesi, Hı -hı. belki bu kararları veren valilik yani vapurları mesela işte ona göre dar Yani sadece adalar değil. İstanbul'da başka yerlerde var. Bu evet, evet. kadar yoğunun içine girmeyin. Başka yerlerde tercih edin. Mesela bir ara gazetelerde şey vardı. İlk otobüs son durak diye İstanbul'un o kadar güzel çevre gezileri var ki. Hı hı. Bu, mesela bunlar programa getirirse belki adaları tercih edebilecek pek çok kişi otobüsleri tercih edecek. Evet yani dolayısıyla diyorsunuz ki aslında adaların üzerindeki bu baskının e, birazcık azaltılması için İstanbul çapında bir e, evet, kent evet, turizmi yani... politikası yapmak gerekiyor bu bir. İkincisi belki de adalara gelen bu yığılan turizmi yönetmek için ee, aslında gelen e, sayıyı bütün yıla yaymak lazım yani şu anda sadece bayramda yazın hafta sonlarına toplanan bu turizmi bütün senenin aylarına yaymak evet, lazım on e içinde... programları yapmak lazım hı hı. yani bayramda geleceğinize bayramdan sonra gelin işte falanca etkinlik var hı hı. bir konser var bir gezi var Bravo. Yani adalarda aslında mesela böyle bir şey yok. Yani adalara gelenler evet. aslında ne, niçin geliyorlar bunu da anlamak zor. İşte ben de onu söylüyorum. Evet. Ben de ha. tam onu söylüyorum. Yani bunun için şimdi bir e, özel bir meslek, yani turizm eğitimi diyoruz. Turizm metin yazarlığı çok önemli bir meslek. Evet, metin yazarak yani insanlara doğru bilgiler Doğruyu ulaştırmak. Doğru söylemek ve onları davet etme veya ziyaret etme şeyini, arzusunu devamlı tutmak, neticede bu işi bir turizm kalabalıklığı haline dönüştürmemek. Evet, yani senenin tüm aylarına bir kere etkinliklerle yaymak. Bunu yapabilmek için gerek evet. belediyenin gerekse de adalardaki sivil toplum sanat kuruluşlarının bütün sene boyunca etkinlikler yap. Bu evet, aslında evet, adanın evet, şeyin çıtasını yükseltecek evet. bir şeydir. Bu birincisi. Evet, rotalar şimdi... hazırlamak hmm. mesela. Değil evet. Mi? İşte bunun için özel meslekler var. Yani bu insanların okullardan yetişmesi lazım. Hmm. Turizm eğitiminde en büyük metin yazarlığı ve e, etkinlik planlayıcılar. Hmm. E var bu insanlar, böyle okullar var. Yani bunları istihdam hmm. edecek belediyeler var mı? Ha. İşte oraya geliyoruz İşte oraya geliyoruz yani insanlarımız var dünya kadar sanat tarihcimiz var arka loğumuz var her şeyimiz var ama bunlar istihdam edilmedikleri için mesleklerini yapamıyorlar. Evet, evet. yani şimdi Venedik yapamıyor. mesela veredik. ne yapmış ne yapıyor işte Amsterdam bunlar çok tartışılan e, hmm. örnekler e, işte mesela etkinlikler düzenliyor e, ya da ne, bir park açıyor mesela. Ve ona biletli yapıyor ve ona rezervasyon alıyor. Yani böylece evet. aslında evet. gelecek insanları da önden planlama yapmak, rezerve etmek, hmm. planlı Mesela bir şekilde... Londra bu planlamayı Londra fuarı sırasında yapıyor. Niye Londra fuarı sırasında yapıyor? Bütün dünya orada. Hmm. Yani... Bütün dünyanın katılımıyla bu kararı alıyor. Mesela İstanbul'da, İstanbul'daki bir uluslararası turizm fuarı sırasında bütün ülkelerin ve Türkiye'nin temsilcilerin bir olduğu yerde bu kararları tartışabilir. Ha, ha. Kararların tabii çünkü sadece destinasyonda değil aynı zamanda turist gönderen yerlerde de yapılması tabii. lazım. Bu planlamanın bir tarafı da orası. Bir Hı -hı. tarafı da orası. Hı -hı. Mesela bunu Londra Fuarı sırasında yapıyor. Neden? Bütün ülkeleri katıyor. Hı -hı. Yani sen ülke e, vatandaşına da Turizm otoritesi olarak Londra'ya şu zamanda git diyebiliyorsun. Evet, aslında bu işte yani bütün paydaşlarla çalışmak gerekliliğini gösteriyor. Evet. Yani işte mesela bu Bali ile ilgili bir şey ben Hı. okuyordum. Bali'de işte oradaki dünya miras alanının korunması için... Böyle bir şey bir yönetim mekanizması bizim burada alan yönetimi Hı. diyebileceğimiz belki bir yönetim evet. kurumu e, şey bütün tur operatörleri otel restoran bar hediyelik evet, eşyalar evet, bütün evet. şeylerle işletmecilerle oturuyorlar bir araya geliyorlar işte ziyaretçi paketleri yapıyorlar filan yani, evet. e, yani Hı. aslında Hı. insanları Hı. yani işletmeleri. Ee, bu tür yönetim mekanizmaların planlamaları neden iyi olduğuna nasıl ikna etmek lazım? Evet. Sen bir şey dedin, bu şeylerin işletmelerin. Daha karlı olması ancak bu sayede mümkün değil mi? Yani tabii, çünkü tabii, çünkü tabii. bu işe yani. bu iş esnaf işletmeler katılmadan bir sonuç alması mümkün değil. Yani o zaman Orman onların farkına varacaklar ki ürünlerini değerinde satıyorlar. Hı hı hı. Yani bir tost yiyip ya efendi bir şey yiyip e, dönerli sandviç yiyip gitmiyor. Peki bunu başlatacak şey nedir ama biz bu, bu tıkandığımız nokta bu. Yani, bu, bu süreci... yani şimdi mesela bazı büyük şehir belediyeleri turizm daire başkanlıkları kurmaya başladı. Ha, Türkiye'de? Evet, evet. Hı. Yani bunun farkında olan bazı e, belediyeler turizm daire başkanlıkları kurmaya başladı. Gerçi İstanbul'da bu tür yapının çok olmasından kaynaklanıyor. İşte İstanbul'da o kadar çok var ki. Hı. Ne var? İstanbul'da? Yapı var, <gülüyor> efendim, oluşum var. E, ne diyorlar onlara? E, i̇şte çeşitli isimler altında. Hı şeyler var ama hepsi yani otelde yerine yapayım. geçiyor değil mi bunların yani böyle... evet ama hepsi <gülüyor> ayrı ayrı yani bunu e, yani İstanbul'da... rehberler odası var ha. tur operatörleri odası Hı. var kendim işte platformlar var cemiyetler var dernekler var o kadar çok ki e, olsun ama yani sonuç olarak bizim burada başarmamız gereken yani adalar için konuştuğumuzda tabi İstanbul'dan ayırmamak lazım ama yine de adalar için buradaki esnafın ee, bir şekilde inanması gerekiyor ki bütün bu planlama yönetim adımları atılacak ee, ürünler ona göre katma değeri daha yük yüksek e, ürünlere yönelenecek bunun için belki başta yatırımlar gerekecek. Ve bu iş sadece ürünlerle de bitmiyor. Yani çöp toplamak, hijyen, güvenlik, sokak sinyalizasyonları. Bütün bunları kim yapacak? Yani yani işte bu, bu şey bir türlü sağlanamıyor. Bu paydaşları... Mesela şimdi adaların en büyük otoritesi belediye midir? Evet. Kaymakam da var. <gülüyor> Kaymakam. Mesela bir ziyaretçi bürosu bu işi çözer. Hmm. Dünya çünkü bunları böyle çözüyor. Ziyaretçi bürolarıyla çözüyor. Hmm, hmm. Ziyaretçi yani, büroları kimlerle muhatap oluyor? Tur operatörleri işte, imlemi diyor, diyor. Yani bir kere içsel yapısı var Yani esnaf, sanatkar, işletmeci hmm. Orada turizmden etkilenen, turizmden neme alan herkes var he, İkincisi he. kutsal yapısı var he, he. Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Rehberler Odası diyelim ee, diğer çevresel şeyler var ama önce içsel kararlarını kendi oluşturuyor. Mesela demin e, arkadaşım hocam söyledi e, bayramda İstanbul'dan e, adalara geliş bedava dedi. Hı hı. Peki adalar bir etkinlik yaptığı zaman aynı bedava bileti verebiliyor mu? Hı. Hayır vermeyecek. Hı hı. Ha, mesela bu bir şey işte. Yani ben adalara sadece bayramda bedava giderim demek yerine Adalarda falanca etkinliğe de katılabilirim, e, vapur ücreti vermeden gidebilirim demek bile bir e, zaman e, yayması. Evet, hı hı. evet. Hı hı. Yani Mesela evet. bunu işte şey, ziyaretçi bürosunda oturup görüşülecek, Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edilir, deniz yollarına müracaat edilir. Efendim e, bize gelecek ziyaretçiler o gün için ücretsiz gelecek denir. Evet, tabi. Hmm. Yani bu ziyaretçi bürosu dediğiniz tabi Türkiye'deki mevzuat bir dönem böyle bir e, şeyler düşünülüyordu, yerel ya da bö bölgesel turizm. E, onlar var. Olmadı, Onlar olmadı, olmadı değil mi onlar? Onlar, onlar yapılamadı. Dolayısıyla her mahalle idarenin kendi içinde bunu bir şekilde Yapması. örgütlemesi lazım. Evet, evet. tabi işin finansman boyutu da var ki onu da çözmek çok zor olmasa gerek yani. Hayır zor değil. Eğer merkezi bir yerde toplarsanız zor değil. Mesela adalarda kim bilir kaç tane turizm derneği var? Yok çok fazla turizm derneği yok. Çok fazla gelen var. <gülüyor> ha, yani turizm dernekleri de varsa zaten dernekler kaynakları kendi iç yapılarını çeviremiyorlar. Yani 50 tane üyesi var derneğin 7 tane yönetim kurulu üyesi 9 tane bilmem e, denetçi dediğin zaman zaten dernek kendi içinde dönmüyor. Hayır finansman Bunlar... derken ben şeyi kastettim. Yani adalarda e, turiz, hem turizmi hem yerel ekonomiyi destekleyecek yatırımlar yapmak gerekiyor. Sinyalizasyonlar, hijyene <gülüyor> yönelik, çöpe yönelik özel e, e, şeyler, politikalar bunların hepsi yatırım gerektiriyor bu yatırımları bu yapabilmek işte, için. Bunlar zaten genel altyapı meseleleri. Ama işte hayır burada özel bir durum olduğu için bir, bu bu, özel, bu yatırımı gerçekleştirebilmek için turizmin kendisi bir finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. Yani ayak bastı vergisine Memnunum. geliyoruz. Yani evet. e, ya da otel vergisi Venedik bugün yapmaya çalıştı ya da etkinlik biletlerinden mesela yüzde, ee, almak. Evet, yüzde işte. almak yani o i̇şte bundan hepsi bunların hepsi mahalle idarelerde oturulup karar verilecek. Evet. Hı <gülüyor> hı. Yani evet. oluşacak bunların hepsi. Yani benim eee da söylediğim gibi 1960 yılında yerlere çöp atmayınız tabelasını 20 sene sonra kullanmasak başarılı olmuştuk diyen büyüğümüz bugün hala bu ihtiyacın içinde. Evet. Evet. Yani bu takiplerleri yazmayacağız dedi. Hmm. Yazmazsak biz başarılı oluruz dedi. Şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok bir ya çok, çok kısa bizim programımız. Ama özlü. Şimdi vardığımız noktaları bir toparlayalım. Burası bir dünya miras adayı. Evet. Kere. Yani çok evet. özel bir yerden evet. bahsediyoruz. Evet. Evet. Dolayısıyla da korunması özel özel kurallarla evet. ve uygulamalarla korunması gereken bir yer. Dolayısıyla yapılması gerekenler hakkında da dünya örneklerinden hareket etsek bile sadece yani kendi şeyimizi, yaratıcılığımızı bir yana bırakıp sadece onları adapte etmeye uğraşsak bile yapılacak çok şey var. Burada da merkezi hükümetin etkilerinin daha sınırlı olduğu anlaşılıyor. Desteklemek anlamında olabilir. E, o zaman e, yerel belediyelere, yerel yönetimlere görev düşüyor. E, bunu böylece kabul edip yerel yöneticilere de duyurmak gerekiyor. Evet yani kaynaktan tedbir almak evet. lazım. Programımız sona erdi. işareti aldık. Çok evet. teşekkür ediyoruz Hüsnü. Ben de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böylece şey uzun bir sesini duymuş oldum. Evet. evet. Çok evet. teşekkürler Hüsnü Bey. O evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani yapabileceğim her şey varsa ben buralardayım. Tamam. Çok sağ ol. Değerli dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Bizi aynı zamanda Facebook'ta Instagram'da ve web sitemizde Dünya Mirası Adalar adı altında izleyebilirsiniz. Dünya Açık Radyo'nun da podcastinde bütün programlarımızı dinleyebileceksiniz. Ayrıca bütün bu programların ilgili dokümanlarını da görebilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İstanbul hepimizin, adalar hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor>